Aal, Eu, aalibillaahi mina Shaytana Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Wassallatu wa sallamu ala Rasulina Muhammadu ala Alihi wa sallihijma'in wa baat. Amel imandan bir parçadır diyen alimlerin. Burada aldım en belirgin delinleri. Daha sonraki konularımızda Diğer delillerde Detaya ilgili delillerde Zikredilecek Birinci delilleri Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti ki Ahirette kurtuluş Sadece Kelime-i getirmekle değil Onun icap ettirdiği Amelleri de Yapmakla olur Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, el ki on vesebrone. Shawbe. Shawbe. Shawbe. Shawbe. Shawbe. Shawbe. Shawbe. Shawbe. Shawbe. la ilahe illallah Shawbe. Shawbe. Peygamber Efendimiz buyurdular ki iman yetmiş veya altmış küsur şubedir. En aftali la ilahe illallah demek en hafifi en alt derecesi ise yoldaki herhangi bir eziyeti kaldırmaktır. Haya da yani edepli olup utanma da imandan bir şubedir. Peygamber Efendimiz imanın 60 küsur veya 70 şube olduğunu bildiriyorsa en üstünün kelime-i şehadet en alt derecesinin de yoldan bir eziyetini kaldırmayı beyan ediyorsa ayrı bir madde olarak hayanın da imandan bir şube olduğunu söylüyorsa imanı getirip Tek şubeye indirme isabetli değildir. Yoldan eziyeti kaldırma imanın la ilahe illallahına da girmiyor. Kalb ile de girmiyor bir amel. Hatta hayata imandan bir parçadır. Resulullah imanı bu kadar şubelere ayırmışsa ne hakkıyla diyorsunuz ki tektir. Binaenaleyh belli ki ameller imanın parçasıdır. Diğer bir hadisi şerifte Resulullah buyuruyor ki Ekmelul mu'minine imanen ehsenuhum huluken Müminlerin imanı en mükemmel olanı ahlakları güzel olanlarıdır. Ahlakı güzel olan insanlar imanları en mükemmel olanlarıdır. Ahlak bir ameldir. Amelin yansımasıdır. Bu da gösteriyor ki ahlak da iman da. Yalnız bu delilde karşı taraf cevap verebilir ki mükemmel imanı bahsediyor. Biz de mükemmel imana amelin girdiğini söylüyoruz diyebilirler bu delil açısından. Ama birinci delil şubeler ayırdığına göre tam iddialarını yani ileri sürdüklerini beyan eden bir delil. Bu ikinci hadis Ebu Davud Tirmiz'i Müslim ve Mamu geçiyor. Tirmiz'i hasen ve sahih olduğunu söylüyor. Üçüncü delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ela tesma'ûn Ela tesma'ûn Ela tesma'ûn İnnel bevâvete minel imen İnnel bevâvete minel iman Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Şüphesiz ki mütevazi olmak imandandır. Şüphesiz ki mütevazi olmak imandandır. Buradaki mütevazi diye tercüme ettiğim kelimenin Arapça karşılığı bezaze. Bezazenin asıl tam karşılığı giyim kuşamında mütevazı olur diğer mütevazilikler de buraya giriyor ama burada özellikle onu vurguluyor. Abu hadisi biraz düşünelim Müslümanlar. Hiç, hiç duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Üç yere uyarıyor. Ondan sonra da yani esas olan böyle çok kibirli, gururlu işte olma mı yoksa mütevazi bir kıyafetle mütevazi bir davranışla olma mı? Onun imandan olduğunu vurguluyor. Şimdi gelelim delil gösterilmesi. Tevazu ameldi. Bunun Resulullah imandan olduğunu söylemiş. Binaenaleyk ameldi imana girer. <gülüyor> Hadis mi? Evet. Hadis Ebu Davud'da geçiyor. Numarası 4161. İbni Mace'de geçiyor. İbni Mace'de geçiyor. Hadis numarası 4118. Başka bir delilleri burada yorum yapan bir alim diyor ki, madem ki imanın çeşitli şubeleri var, her şubesini iman deniyor yukarıdaki şeyde olduğu gibi, o halde namaz da imandandır, zekatta, hac da diğer kalp olayı olan amellerde, işte haya etme, Allah'a tevekkül etme, Allah'tan korkma, Allah'a tam yönelme. Bunlar imanın şubeleridir. Fakat şubeleri arasında fark vardır. En yüce derecesi işte sizlerin de dediğiniz gibi şahadettir. En mütevazi derecesi ise yoldan eziyeti kaldırmadır. Bu ikisinin arasında olan şubeler birleri La ilahe illallah yakın olacak kadar kuvvetli, diğerleri de yoldan eziyeti veren şeyi kaldıracak kadar mütevazı olabilir. Yani yetmiş şubenin hepsi denk değil diyorlar. 4. deliller Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ki buyurdu larken: "Man ara'amun kumun karan fellehu yirhubiye de. Fe in lam yastati' fe bi lam yastati' fe bi ve zalika ad'aful iman." Sizden kim münkeri görürse, münker yani dine ters bir şey. Dine ters bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buna po, po şey alsın, tavur alsın. Kalbiyle değiştirsin değil, kalbiyle buna karşı tavur alsın. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Münkeri değiştirmeyi imandan saydı çünkü sonunda dedi ki vezeli kât afül <gülüyor> iman kalbiyle tavur alma imanın en zayıfıdır elle değiştirme dille değiştirmenin imanın en zayıfı değil kuvvetli noktalarından olduğunu vurguladı demek ki bunlar da imandan bir parçadır diyorlar. Bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu min sallallahu sallallahu sallallahu fuhumme. Allah benden önce hiçbir peygamber göndermedi ki onun ümmeti içinde onun özel dostları günümüzün ifadesiyle kurmayları olmasın ayrıca bir de normal Arkadaşları, sahabileri olmasın. Benden önceki her peygamberin de has, özel sahabileri vardı. Bunlara havari deniliyor. Normal arkadaşları da vardı. Bunlar, yani bu özel dostları ve arkadaşları onun sünnetini alırlar ve o peygambere uyarlardı. Ne var ki onlardan sonra Bir grup, bir güruh gelirdi, onların yapmadıklarını yapmaya başlarlardı. Yani peygamberin yapmadığını yapmaya başlarlardı. Peygamberin kendilerini emretmediğini işlerlerdi. Hem dediklerinin tersini yaparlar, hem de peygamberin söylediklerinin tersini yaparlardı sizden kim bunlara karşı eliyle cihad ederse işte o mümindir sizden kim bunlara karşı diliyle cihad ederse işte o mümindir sizden kim bunlara karşı kalbiyle cihad ederse işte o mümindir artık bunların dışında hardal tanesi kadar bir iman yoktur eğer peygamberin getirdiği yolu takip etmeyenlere karşı elinle, dilinle kalbinle cihad etmiyor isen artık sende hardal tanesi kadar dahi iman yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad etme herhalde amelden başka bir şey değil. Bu amelleri yapmayanın hardal tanesi kadar dahi imanı olmayacağını söylüyor Bin amel imandan bir parçadır. Yorum fazla yapmıyorum. Cevaplandırırsak yani delilleri takip edemeyiz diye. <gülüyor> Bu hadis nerede geçiyor? Müslim'de geçiyor. Hadis numarası 50 iman bölümünde. Müslim Ahmed çift bir 462 460 58 61 Tabarani'de geçiyor. Bu e, Allah'ın peygamberlerinin söylediğini yapmayanlar, kendileri bir şey emredip tutmayanlar hakkında. Evet, sıralamadan 5 6dayız. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: "Men ve ebughada lillah ve ve fakat istakmale imanehu." Kim Allah için sever, Allah için boğaz eder, Allah için verir ve Allah için engel olursa işte imanını bu tamamlamış olur, kemale erdirmiş olur. Allah için birilerini sevme veya Allah için boz etme, bir şeyi veriyorsa Allah için vermesi, bir şeyi engel alıyorsa Allah için engel olması ameldir. Bunlar imanı kemale erdireceğini, tamamlayacağını söylüyor. Demek ki amel imandan bir parçadır. Evet, sıralamadan yedinci delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdükays diye adlandırılan bir kabileden, Resulullah'a gelerek, ''Biz Müslüman olduk, bize neyi emredersiniz?'' geriye dönüp kavmimize haber verelim diyen heyete şunu söylemiştir. Allah'a, yalnız Allah'a iman edin. Sonra sormuştur. Biliyor musunuz yalnız Allah'a iman etmenin manası nedir? Onlar da demişlerdir ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resulullah yalnız Allah'a iman edeni açıklayarak buyurmuştur ki, Allah iman etmek, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah diye şahadet getirmek, bir namaz kılmak, iki zekat vermek, üç oruç tutmak, ee, dört beşte birini elde ettiğiniz galimetin beşte birini getirip merkez idareye yani Resulullah'a teslim etmenizdir diye söyledi. Bu hadis iyi cennet yani iman, amel imandandır. Çünkü yalnız Allah'a iman etme, kelime-i şahadet getirme diye kesmemiş, namaz kılmanın da zekat vermenin de, oruç tutmanın da elde edecekleri ganimetlerin beşte birini getirip Resulullah'a teslim etmenin de İmanın dalları olduğunu beyan etmiştir. Binaenaleyh bu da amelin imandan bir parça olduğunu gösterir. Hadis Buhari çeşitli yerlerinde geçiyor. Müslim Ebu Davud, Tirmizi, Nese'yi, Müsned -i İmam Ahmet de geçiyor. Sekizinci delil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi buyurdular ki Wallahi la yu'men Wallahi la yu'men Wallahi la yu'men Kale vemen ya Resulallah Kale ellefi la ye'menu caruhu bevaiqa Üç kere yemin buyuruyor Resulullah. Allah'a yemin olsun ki kul iman etmiş olamaz Allah'a yemin olsun ki kul iman etmiş olamaz Allah'a yemin olsun ki kul iman etmiş olamaz deni deyince, Ey Allah'ın Resulü hangi kul iman etmiş olamaz diye sorduklarında, Peygamber Efendimiz komşusu eziyetinden güven içinde olmayan, komşusuna eziyet vermesine dair komşusu kendisini emniyette hiç kimse iman etmiş olamaz. Ha, bu hadiste dikkatinizi çeksin dikkatimizi bak komşuya eziyet veren kimsenin iman etmediğini söylüyor Resulullah eziyet verip vermeme bir amel işidir anlaşılıyor ki amel imandan bir parçadır bu hadisi şerif Buhari'de geçiyor edep 29 müslim imanda geçiyor Müslüm'de hadis numarası 46 Müslümanlar 9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 hatta bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olamaz. Peygamberi kendisinin varlığına sebep olan babasından, kendisinden meydana gelen evladından, hatta ve hatta bütün insanlardan daha fazla sevmeyenin iman etmediğini belirtiyor. Sevgi işi kalp işidir. Bu sevgi Amel değil de yani Demek ki amel de imandan bir parçadır. On ve sonuncu burada sıraladığıma göre delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: La yu'minu ahdukum, hatta yuhib bile akihi, ma yuhib Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz. Bir insanın kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sevmesi amel mi, kelime-i şehadet mi, kalp olayı mı? Bu bir ameldir, kalbin amelidir, sevgi. Bu da bunu olmayanın da imanı olmadığını Resulullah söylediğine göre amel imandan bir parçadır. Bu hadiste Buhari'de geçiyor iman. 7'de, Müslüm'le geçiyor iman 46. numarada evet bu amel imandan bir parçadır diyenler peki parçaysa bu parça gidersene ne olurun hangi mezhebe göre dağılımı ne herhalde tahtada söyledik değil mi? daha tekrar edelim. şimdi geçiyoruz bu Tekfir cemaatine Mutezile Diyordu ki kişi Fasık olur ama Ebedi cehennemde kalır ameli terk eden Hariciler diyorlardı ki Efendim Bunlar tam kafirdir Devamlı cehennemde Kalacaklar diğer kafirlerden Farklı bir durumda olmayacaklardır Tekfir cemaati ise Diyorlar ki amelin sadece namazını terk etme değil veyahut da külyen terk etme değil tek bir farzı dahi terk etmesi kişiyi kafir eder diyorlar burada mutezile niye buna fasık diyoruz diye delilleri var zikretmek istemiyorum uzatma olmasın diye haricilerin ileride gelecek Allah'a isyan etme, büyük günahları işleme küfre girer mi girmez mi küfrü şey ederken izah ederken orta delillerini detaylı bir şekilde göreceğiz. Onun için şu anda mutezilenin haricinin delillerini burada söylemiyorum. Nereye geçiyoruz? Tekfir. Tekfir cemaatinin ehli sünnetten farkı ehli sünnet deyince bütün gruplarıyla yani iman tek şey, iki şey üç şey dese dahi efendim eşhari maturididen Türk çağdaş selefilere kadar bütün selef yani bütün ehli sünneti bir tarafa alırsak tekfirin bunların tümünden iki bariz farklılığı var cemaati tekfirin günümüzdeki birincisi diyorlar ki bir kişinin kelime-i getirmez veya İslam'ın Simgelerinden olan bir ameli yapması onun Müslüman olduğunu göstermez. Bunun açığa kavuşturulması gerekir. Abu eskiden beri sünnette bir insanın kelime-i şahadet getirdikten veya namaz kıldığını simgelerden biri oruç tuttuğunu zekat verdiğini gördüğümüzde kafirliğini icap ettiren bir şey görmedikçe onu Müslüman kabul ediyor bütün selef-halef ne demektir? yolda gidiyoruz otobüste indik namaz kılmaya bir adam da indi bizimle beraber namaz kıldı trafik kazası öldü, oldu adam rahmetli oldu cenazesini kılayım, kılmayayım Müslümansa kılacaksın, yoksa kılmayacaksın. Madem ki orada namaz kıldığını gördün, geçmişini de bilmiyorsun, halini de bilmiyorsun, ve adam o namaz kılmadan sonra da kendisini dinden çıkaracak bir şey yapmadı, görmedin, onun cenazesini Müslüman olarak kimse yoksa senin kılman üzerine farz. Çünkü farz-ı kifayeyi cenaze. Örneklendiriyorum ki hiç anlaşılsın. Fakat cemaati tekfir diyor ki günümüzde bu iş laç kalandır. Adam la ilahe illallah diyor ama manasını bilmiyor. Namaz kılıyor ama babasından gördüğü için mi kılıyor? Utandığından mı kılıyor? Gerçi layık bir ülkede utanarak kimse namaz kılmıyor. Kılanlar utanıyor. Yani o yok ya. Yani. Kimse ona bir kuruş vermez. Küflü küflü yerlerde namaz kıldırıyorlar bunun ne derece amel ettiğinin Müslüman olduğunu göstermez. Biz buna iyi göze bakmayız. Müslüman demeyiz. Müttefek ona Tekfir diyor Müslüman demeyiz. Peki ne dersiniz? Kafir mi dersiniz? İçiyi ayrıliyorlar. Tekfir kendi aralarında. Bir kısmı diyor ki bunun hakkında hiçbir şey söylemeyiz. Ne Müslüman deriz ne gavur deriz ortada bırakırız. Diğer grup diyor ki yok bu kafirdir. Müslüman demediğimize göre kafirdir. Burada parantez içi bir şey söyleyeyim. Gençlerden bu işe kayanlar tekfirin orijin meselelerini de bilmiyorlar. Keşke bilse biraz daha muhtedil olur. Yani onlar bu kadar aşırı olmalarına rağmen piyasada gördüğümüz tekfirciler tekfirin asıl oturtturanlarından daha fazla Aşırıya kaçıyorlar. Bu parantez için söyleyelim. Ehli sünnetten birinci ayrıldıkları nokta neymiş? Bir insan kelime-i getirse veya İslam'ın simgelerinden bir şey yapsa, küfrünü icabet ettirecek bir şey de yapmasa dahi biz buna Müslüman demeyiz. Ne dersiniz? ortada bırakırız diyenleri var kafir deriz diyenleri var onları izah edeceğiz birinci nokta bu ikinci nokta diyorlar ki amellerden farzlardan nafile değil farzlardan herhangi birini yapmama kişiyi kafir eder gördük ki biraz önceki. Amel imandan bir parça diyenler bile ki Selefiyeler, son çağdaş Selefiler külliyen terk edelse kafir olur diyorlar. Ama bunlar bir tane terk eder. İmam Muhammed namazı terk ederse kafir olur diyordu. İmam-ı Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Hanife külliyen terk etse dahi Biz buna İslami muamele yaparız, dünyada Müslümandır. ahiret değer o söylediklerini nakseten bir şey yaptıysa, kafirse Allah cezasını verir, biz buna kafir demeyiz dediler. Ama bunlara göre bir vakit namazı kılmayan veya ne diyelim zekatını vermeyen, hacca gitmeyen kafir oluyor. Ehli sünnetten ayrıldıkları tekfirin ana iki noktası. Şimdi birinci noktaya geçeceğiz. Kelime şahadet getirmek veya İslam'ın alametlerinden olan namaz gibi oruç gibi bazı ibadetleri yapmak bunun Müslüman olduğunu göstermez. Çünkü bunlar la ilahe illallah'ın manasını bilmiyorlar. Namazın da ne anlama geldiğini bilmiyorlar, melezleştiler. Bu hususta delilleri diyorlar ki İlah kelimesinin manası, inşallah biz ilah, Allah, peygamberler iman, Allah iman, melekler iman bölümünde ilah kelimesinin ne manalara geldiğini, mezhepler arası ne farklılıklarla izah edildiğini göreceğiz ordum. Ama sırf burada tekfircilerin ilaha ne mana yüklediklerini söylemek için söylüyorum. İlahın manası diyor, hakimi, mutlak hakimiyet sahibidir. Yani yasaları o koyar. Yasaları o koyar. İlahın manası yasa koyucu demektir. Bizim bildiğimiz o ilah, maabudun bihak, hak olarak hak ederek kendisine kulluk edilen ve hak olarak kendisine kulluk edilen veya kendisine sevgiden dolayı kaptırılan manalarına ilahın çeşitli manaları var da yerine diyor ilahın manası yasa koyan demektir. Şimdi bu la ilahe illallah diyen biliyor mu ki yasaları Allah'ın koyması lazım. Bilmiyor. Niye? Çünkü başkaları yasa koyuyor, onları da seçip gönderiyorlar, sonra da Müslüman geçiniyorlar. Bunlara Müslüman demek için 40 tane şahit lazım. Tabiri çayır. İlah kelimesinin manasının bu olduğunu, binaenaleyh Müslümanlar da bunu anlamadıklarını, bunu anlamayan insanlara gelip de şimdi diyelim, yok siz Müslümansınız, bu olmaz. Anlamaları lazım, Müslüman diyemeyiz. Peki Müslüman demezsek ne diyelim, ne ayrılıyorlardı? İki gruba. Bir grup diyor ki, biz bunlar hakkında kesin kafirdir demeyiz, ortada bırakırız. Diğer grup ne diyordu? Kesin bunlar kafirdir. Şimdi bunlar kesin kafirdir diyenlerin delillerine giriyor. Yani bir insan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desed dahi, Namaz kılsa, oruç tutsa dahi Müslüman olduğunu açığa çıkarmadığımız müddetçe bizim kendilerinin balım kafirdir. Niyet eliniz ne? Çünkü diyor ki, biraz önce de değindim. Bunlar yöneticilerinin kanun koyduklarını biliyorlar. Buna rağmen bunlara karşı herhangi bir ufak dirayet gösterip karşı koymuyorlar. Onlara karşı çıkmamaları belli ki bunun manasını anlamıyorlar. Anlamış olsalar karşı çıkarlar. En azından gidip onları seçmezler. Allahü Teala buyuruyor ki Maide Suresi 81: "Wa leuken minun bilallahi wa nabi wa ma unzile ilahi Eğer onlar Allah'a Peygamber'e ve Peygamber'e indirilene iman etmiş olsalardı." onları yani ulularını dostlar edinmezlerdi fakat onların çoğu fasıktır bunlar onları dost edindiklerine göre demek ki bunlar la ilahe illallah manalarını bilmiyorlar bunlar kafirdir birinci delil İkinci mi delil bizlerin cahiliye bir topluluğu içinde yaşadığımız muhakkaktır Toplum demek, fertlerden oluşan insanlar demektir. Eğer bir toplum cahiliye ise, onu oluşturan fertlerin hepsi bir cahiliyedir. Cahiliye de kafir demektir. Yani din kendisine ulaşmamış. Asıl cahiliye kafir demektir anlamına değil. Onların mantıkıyla söylüyor. Binaenaleyh, siz diyebilir misiniz bu toplum, İslami toplum, ilahi nizam işlemiyor, Diyemiyorsun. Ne diyorsunuz? Cahiliye toplumu. Cahiliye toplumu ise bu kimlerden oluşuyor? Fertlerden oluşuyor. Fertlerden oluştuğuna göre farkların hepsi de çahiliyedir. Çahiliye demek de bize göre kafir demektir. Onun dolayı dolayı biz bunun Müslüman olduğunu açığa çıkarmadığımız müddetçe biz bunu gavur kabul ederiz. İki, üç Netekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İnsanları dine davet ederken bu metodu takip ediyordu İnsanların hepsini gavur kabul ediyordu geliyorlardı la ilahe illallah'ı tebliğ ediyordu dini kabul edenlere geç bu tarafa Müslüman etmeye, siz kafirsiniz diyordu ve hiç gelmeyenler Resulullah'a başvurmayanlara ne diyordu sizler gavursunuz yani açığa çıkarıyordu Ondan sonra Müslüman oldukları belli oluyordu. Şu andaki bizim halimizde İslam'ın ilk geldiği o Mekke dönemindeki putlara tapan cahiliye pozisyonundayız. Bunlar gelirler Müslüman olduklarını biz ortaya koyarsak anlarsak evet yoksa gavurlardır. Şimdi bunlara cevap veriliyor cevaplara değineceğim. Yani İslami nişane olan amelleri yapsa da Kelime-i getirse de Küfrü bir şey yapmasa dahi Biz buna Müslüman diyemeyiz İlave kafir deriz Diyorsunuz Delilde bunları gösteriyorsunuz Ama Birinci delilinizde diyorsunuz ki tavutlara karşı çıkmıyorlar Bu onların kafir olduklarını gösterir burada pağuta karşı çıkmamaları acizliklerinden olmaya bilmez mi? Yani gerçekten canı gönülden pağutları alkışlayanlar varsa, kalben onlara buzdeden karşılarına dikilmeye güçleri yetmediği için ses çıkarmayanlar olmaz mı? Böyle bir ihtimal yok mu siz? Herkesi mi tekfir ediyorsunuz? Yanlış ediyorsunuz. Çünkü birileri belki tevili fasıtla bunu yumuşatmış olabilir bir parantez için tevili fasıt günahtan muaf yapmıyor insanı küfürden kurtarabiliyor her zaman kurtarmaz tevili fasıt zaten doğru tevils herkesin başının tacı yani yanlış bir tevil yapıyorsa birbirleri ayetten hadisten işte bunlar gibi biz bunları tekfir edemiyoruz bu tekfircileri niye çünkü ayetler, hadislere dayanıyorlar Tevili fasit de yapsalar biz tekfirci kafirdir kellesini alın diyemeyiz. Tevili fasıt etmiş olamazlar mı? Bu da kişinin küfrünü frenleyen şeylerden yani en az dünyada ona kafir dememizi önleyen şeylerden. Siz şimdi getirmiş diyorsunuz ki madem ki bunlar karşı çıkmıyorlar bu delil ki bunlar kafir. Diğer yönden Siz madem ki bu toplum cahiliye toplumu içinde bulunan bütün fertlerden oluşuyor, bu fertlerin hepsi de cahil, kafir diyorsunuz ama siz bilmiyor musunuz ki darul hadde Müslüman oluyor, onun özel hukuku var, darul hadde olan Müslüman şöyle olur diye kabul etmiyor musun? Ediyorlar. Darul Hak yani resmen Müslümanlara karşı savaş açmış ama orta Müslüman var. Hani o topluluğun yani tabiri caizse şu an İsrail'in egemenliği altında olan Filistinliler hepsi kafir mi ya? Öyle o mantığı yürütmek lazım. Karşı çıkanlar tamam ama çıkmayanlar güle güle selamette sizdeki avursunuz diyebilir misiniz? Yani toplumun içinde Şu yaşadığımız, bizim yaşadığımız toplumun içinde, başka yerlerde, madem ki bu cahiliye içinde yaşıyorsunuz, bunlar kafirlerde müteşekkil, siz de kafir diyorsanız, siz hangi toplulukta yaşıyorsunuz? Böyle bir topluluğun içinde yaşamıyor musunuz? Yaşıyoruz ama biz Müslüman olduğumuzu açığa çıkardık kendimiz. Biraz sonra açığa çıkarmaması nasıl oluyor onu söyleyeceğim de. Ondan biz bu şeylerden kafir damgasını yemeden kurtulduk. Böyle açığa çıkarmadıklarımızı tekfir edebiliriz diyorlar. Bir e, şeyleri buydu madem toplum böyle. Üçüncü delilleri neydi? Resulullah da insanlara böyle muamele yapıyordu. Onlara cevaben deniliyor ki Yani şu anda yeryüzündeki insanlar Resulullah'ın geldiği dönemdeki kadar hepsini yozlaşmış mı kabul ediyorsunuz? Yanlış kanaatindesiniz. Öyle olanlar yok değil, değil, var. Bir buçuk milyar Müslüman var. Bunların kaçta kaç o Resulullah dönemindeki gibi net kafir, müşrik. Ama bunların Hepisini müşrik kabul edip bir tarafa yetip gel bakayım seni Tanıdım tamam sen müslümansız demede yanlış ediyorsunuz Çünkü bugünkü Topluluklarla Resulullah'ın geldiği dönemdeki Topluluklar arasında Fark var yer yer Birbirlerine benzeyenler Olsa da Böyle toplam bir hüküm itikatta geçersiz bir karardır <gülüyor> Kararınızı gözden geçirin Toptan hemen milleti sağa sola yürütmeyin diye cevap veriyorlar. Bunlar kim idi? Madem ki bu insanlar e, bizim açığa kavuşturmadığımız pozisyondalar, biz onlara gavur gözüyle bakarız. Ne yaparsınız? Liderleri diyor ki, felkul الْهَامَا لَقَطْعُلُونُ Alınlarını kılıçla yarar, boyunlarını koparırız yani dese ki bunlardan uzak dururuz ne oldukları bellisiz gavurlar bir yana ama anı canını helal görüyor ya. Yani. madem ki gavursa kes kessin yani benim gibi düşünmüyorsa isterse sabaha kadar gece namazı kılsın o la ilahe illallah manasını bir defa bilmiyor ki namazı ona neye yarayacak biz açığa çıkarırsak tamam diğer grup ne diyordular Aslında bir insan La İlahe illallahı de söylese, İslam'ın simgesi olan amelleri de yapsa, kafir olduğuna dair bir şey de yapmasa biz buna Müslüman demeyiz. Birinci grup gibi. Fakat kafir de demeyiz. Bunun hakkında karar vermeyi isteriz ki senin Allah bilir. Peki Böyle diyorsanız, sizin delilinizle diyorlar ki hadisi şerifleri getiriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hiçbir kul yoktur ki la ilahe illallah desin. Sonra yanlış şeytim. Ha. Bunlar diyorlar ki niye bunlara kafir demeyiz? Çünkü kesin olarak kafirliğini bilmiyoruz. Kafir derse kendileri kafir değilse biz küfre gireriz diye korkuyoruz. Niye Müslüman demiyorsunuz? Çünkü Müslüman olma alametini kendilerinde göremedik ondan dolayı tabi bunlara cevap veriyor el i sünnet hadisleri onlar okuyorlarmış hmm. Resulullah la ilahe illallah deyip bunun üzerine öğren cennete girer velev ki hırsızlık etse zina etse dahi bu hadisi rivayet eden Ebu Zeril Gıfari diyor ki dedim ki ya Resulullah velev ki zina etse hırsızlık yapsa dahi Üç kere sordum Resulullah da 3'ünde dedi velev ki zina etse hırsızlık etse dahi Ebu Zer'in burnu yere sürülse de bu böyledir yani sen nedir diyorsun girmesin bunlar cennete gibi bir halin var Resulullah böyle sonunda bir azar ifadesi kullanmış Ebu Zer'e Resulullah la ilahe illallah deyip ölenin cennete gireceğini söylerken siz la ilahe illallah'ı hiçe sayıyorsunuz günah işleme farziyalarında dahi bunun imanının gitmeyeceğini işaret ediyor nereden bunu çıkardınız Bu doğrultudaki hadisler yani cevap mahiyetinde olan hadisler Osman bin Affan radıyallahu anh diyor ki Resulullah buyurdu ki Muhammed teveccühü aleme la Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek bir insan ölür cennetin de sonu da cennete girer. Birincisi Buhari Müslim hadisidir. İkinci hadis Müslim hadisi. Ebu Hurayra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi buyurdu ki ben şahit getiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın resulüdür. Bu iki kelimeyle kim Allah'ın huzuruna şüphe etmeden çıkarsa mutlaka cennete girecektir. Müslim'de geçiyor. Enes bin Malik diyor ki hiçbir kimse yoktur ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kalbinden samimi bir şekilde söylemiş olsun da cehenneme girmiş olsun Allah cehenneme ona haram kılar Buhari Müslim hadisi gibi hadisi şeriflerle delil getirerek diyorlar ki bu hususta siz aşırı gidiyorsunuz bunları tekfir etmeyin. Ehli sünnet gibi zahirine bakarak Müslüman kabul edin küfürler ortaya çıkınca deyin ki bunlar da küfürlerini Müslüman daha ortaya çıkarmadan yok biz bunları ele bir denemeden geçirelim bakalım Müslüman mı değil mi ya girişmeyin bu siz öbür gruptan mu'tedilsiniz itidalınızı daha iyi koruyun diye nasihat ediyorlar Evet, birinci farklılıkları neydi? İnsanı biz açığa kavuşturalım. Nasıl açığa kavuşturacağız? Meselesine girdik. Diyorlar ki, bir insanın Müslüman olduğunu açığa kavuşturmamız, otoriter bir İslami cemaate girmesiyle olur. Çünkü o cemaat, niye böyle? diyorlar ki siz diyorsunuz ki açığa çıkarmadan önce buna müslüman demeyiz biriniz diyor kafir öbürü diyor ne oldu bellisiz peki nasıl açığa çıkacaksınız çıkaracaksınız her insana bir adam dikip hele bakalım beş vakitini kıldı mı kılmadı mı akşama kadar başında tutacaksınız bakalım orucunu gizli yedi mi yemedi mi zekatını milimi milimini hesap etti mi etmedi mi çünkü bir farzı terk edince kafir oluyor nasıl çıkaracaksınız diye sorulunca kendilerini zorlanınca diyorlar ki bizim cemaatimize mensup olursa açığa çıkmış olur ki bu Müslüman niye sizin cemaatiniz ne ki bizim cemaatimiz böyle birini içinde barındırmaz birinin sapıklığını yamukluğunu görünce onu sabun gibi ezer atar ya binaenaleyh bizim cemaate mensup olmasıdır açığa çıkmaz açığa çıkarma nasıl oluyormuş tek bir cemaatine mensup ol fakat kendilerine sizin cemaatiniz İslami emirleri yapmadığında hatları uygulayacak güçte mi değil yapamıyor hırsızlık ediyor kolunu kesemiyor kısası uygulayamıyor bu defa bir adım geri atmışlar doğru bizim cemaatimize mensup olma değil İslami bir cemaat oluşturmak için koşuşturan ama bizim gibi İslami bir cemaat oluşturmak için koşuşturan belli ki Müslüman buna Müslüman deriz. Böyle bir çabası yoksa bu Müslüman değildir diyorlar. Bundan da peki sizin cemaatiniz gibi koşuşturan kaç kişi var? Birileri bir zaman diyordu İstanbul'da 52 tane Müslüman var. Diğer hepsi gavur. Yani bana kendime söyledi sen de onlardan birisin dedi. Ee, ikna etmeye çalıştık böyle fazla iknaya müsait değildi yani. 52 kişi herhalde kendi mensup olduğu arkadaşları. Sonra birbirlerine müthiş mazari dediler böyle yapmayın ya böyle hemen birbirlerine kafir demeyin filan diye. Aa, sen de kafirsin birbirlerine müthiş düştüler. Maalesef. Bunlar da şimdi siz cemaatiniz yoksa cemaat için koşuşturanlar. Koşuşturmayanlar neler? Bir adım daha geri atıyor cemaati tekfir diyor ki İlla cemaat oluşturmak için koşuşturma şart değil İslam'a ters düşen şeylere eliyle ve diliyle karşı çıkarsa Eliyle diliyle Kalbiyle buğz etmedi imanın en zayıf noktası var ya Onu bir yana bırakıyorlar. Kendilerine peki hadiste kalbiyle de buğz ederse ve onun da imanın en zayıf derecesi olduğu söylenmiş. Ne diyorsunuz siz buna? Peygamber mi daha iyi söylüyor siz mi? Bazı gruplar vardır hadis işine gelmedi mi geveler. Ha ben bunu anlıyorum zaten bu böyledir diye. Bunlar bunu burada yapabilirler de yapmamışlar. Tamam doğru diyorlar. Kalbiyle küfre karşı çıkarsa işte bu Müslüman olduğu belli olur. Şimdi burada kendilerine soruluyor. Peki dediniz ki ilk önce cemaatimize mensup olursa bir adım geri attınız. Sonra dedinizse bizim gibi bir cemaat kurarsa bir daha geri attınız Eliyle diliyle karşı çıkarsa ondan geri attınız kalbiyle buz ederse diyorsunuz, sizin hangi barometreleriniz veya bilmem ölçekleriniz bu adamın kalbiyle buz ettiğini ölçüyor da açığa çıkarıyor. Siz açığa çıkarma yerini işe kapattınız. Zaten biz de öyle diyoruz. Kalbiyle buz etmese imanın en zayıfı derecesi diyor. Başka hadisler gördük ki imandan tane diye bir şey yoktur. Kendi prensiplerinizi kendiniz bozuyorsunuz diye cevap veriyorlar. Yani tekfirin gele gele gele son noktası. Bu ne? İnsanın Müslüman olup olmadığını biz tanımamız lazım. Ondan önce Müslüman diyemeyiz ama bazıları kafir diyorlar, bazıları belirsiz diyorlar. Ehli sünnetten ayrıldıkları birinci nokta buydu. İkinci nokta daha önce de denildi, Değindim Amellerden farz olan amellerden Herhangi birini Terk ederse kafir olur Nereye Mesela namazı kılmadı Zekatı vermedi Şeklinde Nereden siz bunu biliyorsunuz Hadisi şerifleri cevap getiriyorlar Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Umirt, että annan katella naisia, jotta he sanovat: "Lää, ilah, ilah,